Allah ﷻ min ash Kıymetli kardeşlerim. Hicri olarak 11 Muharrem 1439. Miladi olarak 1 Ekim 2017. Güzel bir zaman diliminde, güzel bir iş için bir araya geldik. Allah bizleri hep hayır işlerinde bir araya getirsin. Bu büyük bir nasip. Nasip edecek olan da Rabbul Alemin olan Allah'tır. Ama Allah'ın nasip etmesi kulun irade göstermesiyle mümkündür. İnşallah her daim böyle güzel işlerle bir araya gelme, böyle güzel işlerle Rabbimizi memnun etmenin yollarını bulma gibi bir nasibin içerisinde oluruz. Zaman... Aşura'nın yıl dönümü olduğu için ben sözün perdesini Aşura'dan aralamak istiyorum. İstiyorum ki oradan en güzelin sözlerine bir giriş yapmış olayım. Biliyorsunuz insanlık tarihinin çok acı ve feci bir sayfasıdır Aşura. Hicretin 61. yılında. Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin öpmeye, koklamaya bile kıyamadığı cennet gençlerinin efendisi olan Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da kılıçlar altında doğurandığı zaman dilimidir aşura. Hicri 61 çok uzun bir zaman dilimi değil ve Vesselam Efendimizle aradaki mesafeye bakarsanız. Daha Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu dünyadan ayrılışının üzerinden 50 yıl geçmiş. Aslında hicri 61'de birçok sahabi efendimiz hayatta. Büyük sahabi efendilerimiz vefat etmişlerse de onların çocukları hayatta. Ve o gün o nesil aslında ve Selam efendimizin yine Başka başka hadislerde değer ve kıymetini bize söylediği en hayırlı ikinci nesil yani tabi'in nesli. Peki herkes gibi biz de soruyoruz. Ne oldu ki 50 sene geçtikten sonra bu kadar acı hadiseler yaşandı? Ne oldu ki daha ashab-ı kiram efendilerimizin biraz önce size birazını tasvir etmeye çalıştığım bu kadar canlı hatıraları dururken ve birçokları da daha hayattayken bu hadise oldu. Ve Peygamber ve vesselamın o güzide çiçeği o reyhan olan cennet reyhanı olan cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hüseyin o büyük zulümlere ve arkasından o şehadete muhatap oldu. Uzun uzun ben Kerbela'yı anlatacak değilim. Ben asıl konuma geçeceğim. Ama bu olayı değerlendirdiğiniz zaman olayın siyasi nedenleri var. Olayın idareden kaynaklanan idari nedenleri var. Olayın mezhepsel anlamda etkileri var. Olayın kabilevi anlamda etkileri ve boyutları var. Başka başka noktalarda var da bu kardeşinize, bu aciz kardeşinize sorsanız ne oldu da bu oldu? Benim size söyleyeceğim şey belli. En güzelin sözlerine sırt dönüldü. Eğer dönerseniz o en güzel sözlerin mesajlarını anlamazsanız bunlara muhatap olacaksınız. Allah aşkına biz şu anda kerbelalar yaşamıyor muyuz ümmet olarak? Şu anda dünyanın birçok yerinde bu ümmetin çocukları, kızları, yetimleri bu manada bazı şeyleri yaşamıyor mu? Yaşıyor. O halde demek ki mesele aslında aleyhissalatü vesselam Efendimizin bize miras olarak bıraktığı, o nebevi mirasların tam anlamıyla anlaşılmaması ve bu manada bazı şeylerin hayata taşınmaması meselesidir. Eğer ümmet kerbelalardan ders almayacaksa, o gün yaşanan hadiselerin neyden kaynaklandığı doğru bir biçimde tespit edilmeyecekse, neyi terk ettiği zaman bu ümmet felaketlerden felaketlere sürüklenir de, Neye sarıldığı zaman kaybettiği izzet elbisesini yeniden giyer ve bu manada aleme bu izzeti güzel bir biçimde takdim eder. Bunu anlamayacaksa biz daha çok kerbelaları anlatacağız ve sadece anlattığımız meclislerde kalacak. İşte öyle bir hale dönüşmemesi adına en güzel olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin en güzel miraslarına her zamankinden daha fazla bizim sarılma ve gereğini yerine getirme sorumluluğumuz var. O sorumluluğu anlayanlar ve gereğini yerine getirenler tarihte neler neler yapmışlar yüzlerce örneği var bunun. Ben bir örneğe sizi götürmek istiyorum. Biz İslam'ın devlet olma ve devlet olma sürecinde... Bu işin zirve haline varmasını doğal olarak Hazreti Ömer'den öğreniriz. Çünkü o gerçekten bu işte inanılmaz bir örnektir. Ancak Hazreti Ömer'in on buçuk yıllık o süreci bize devlet meselesi noktasında çok önemli şeyler söylemesinin yanında onun öncesinde iki buçuk yıl peygamberin mirasını Yürütme noktasında olan yani mümmetin halifesi olan Hazreti Ebu Bekir'in o hilafet süreci de bize çok ama çok şey söyler. Keşke bugün biraz daha o mesele bazılarımız tarafından iyice anlaşılsa. Gerçekten felaketlerin saanak saanak yağdığı bir zaman diliminde bir Müslüman o felaketlerin üstesinden nasıl gelinir? bunun örnekliliği Hazreti Ebu Bekir'in üzerinden öğrenilse o bu manada çok güzel ve canlı örnek bizim için ben de onun üzerinden bir örnek vereceğim şimdi size Ridde olayları olmuş her tarafta sıkıntı var ama bir daha olan Hazreti Ebu Bekir olayların hepsini bastırmış olaylar bastırılır bastırılmaz durulmuyor ne yaparız da biz Roma'ya İslam'ın mesajlarını ulaştırırız. Herakluyus'un topraklarına İslam'ın mesajlarını ulaştırırız noktasında bir mesele konuşuluyor. Ashab-ı Kiram efendilerimizin birçoğu o mecliste hazır ve Hazreti Ebubekir görüşünü söylüyor. Benim görüşüm Roma üzerine bir ordu çıkarmaktır. Siz benim bu yapacağım işe ne dersiniz diye onlardan görüş alıyor. Hazreti Ebu Bekir'den sonra Hazreti Ömer konuşuyor. Çok güzel sözler söylüyor. Ey emir el müminin, ey Allah Resulü'nün halifesi diyor. Bize niye soruyorsun? Biz sana biat ettik. Sen bizim başımızsın. Ne dersen biz onu yapacağız. Karar senin, yol senin. Ne dersen biz gereğini yerine getireceğiz. Bir daha soruyor. Olsun diyor görüşlerinizi söyleyin. Hazreti Osman sözü alıyor. Hazreti Osman da... Çok güzel şeyler söylüyor. Öyle güzel şeyler söylüyor ki arkasından konuşanlar ben de aynen Osman'ın dediğini diyorum diyerek o sözleri tasdikliyorlar. Daha sonra da bazıları konuşuyor. Bütün bu konuşmaları İbni Asakir'in tarihu i Asakir Tarih okuyabilirsiniz. İlgilere kaynağını vermiş olayım. Bir kişi bekliyor görüşünü söylememek için. Bütün sözler bitince o sözü alıyor. Ey Allah Resulü'nün halifesi diyor. İstedim ki bütün kardeşlerim görüşlerini beyan etsinler. En sonda ben söyleyeyim. Vallahi ben de aynen kardeşlerim gibi düşünüyorum. Ve sana diyorum ki ey Resulullah'ın halifesi sen çok mübarek bir iş üzeresin. Eğer bu mübarek işi gerçekleştirme adına adım atacaksan göreceksin Allah'ın yardımı senin üzerine öyle bir yağacak ki sen bile o yardımın altında ezileceksin. Yürü Allah'ın yardımını arkanda ve üzerinde bulacaksın. Bu sözleri duyunca Hazreti Ebubekir'in yüzünde güller açıyor. Ey Hasan'ın babası diyor. Söz kimmiş belli oldu. Ey Hasan'ın babası diyor. Çok güzel konuştun. Çok güzel şeyler söyledin. Hadi bir de delilini söyle. Allah niye bize yardım edecek? Bunun da delilini söyle ki ona göre biz adım atalım. Ey Allah Resulü'nün halifesi. Unuttun mu? Hani biz bir gün Allah Resulü'nün yanındayken. O bize şöyle bir şey söyledi. Kıyamete kadar yeryüzünde... Bu din kaim olacak bu dinin sonu yok onun için Müslümana endişe yok bugün darmadağın olsan tesbih taneleri gibi dağılsan nerede Müslüman varsa orada kan orada gözyaşı orada felaket olsa yolun rehberi işin ahlakını öğretiyor korku yok bu din kıyamete kadar kaim olacak. Ve her zaman bu dinin bu din için mücadele edecek insanlar olacak. Allah da o dini, o mücadele edecek olan insanların elleriyle kıyamete kadar götürecek. Bu söz Allah Resulünün sözü hatırlatan Hazreti Ali, Hazreti Ebu Bekir'in bu söz karşısındaki sözü de bu. Allah senden razı olsun, ey Hasan'ın babası. Ne güzel bir hadis söyledin. Resulullah'ın her sözü güzel ama bu söz şu anda bizim için daha da güzel. Yürüyün diyecek ordulara ve ordular Yermuk Savaşı'na doğru yürüyecek. Bir söz peygamberin mübarek bir sözü orduları harekete geçirecek. Yermuk Savaşı olacak ve biliyorsunuz o savaş. Roma'nın kapılarını Müslümanlara açacak. Heraklius yaşlı gözlerle Suriye'ye bakacak. Elveda Suriye, ebediyen elveda diyerek gidecek. Ve Allah Resulü'nün bir sözü o günkü Müslümanlara böyle bir aşk, böyle bir sevda kazandıracak. Benim aziz kardeşlerim sözlerin en güzelini şu anda hatırlamak, ve böyle bir sorumluluğu burada söylemek asla bir vefa olsun diye yapılan bir iş değildir. Sadece bunun için yapılmaz. Allah Resulü'nün sözleri bizi adam edecek, bizi ayağa kaldıracak, bize kaybettiğimiz o ruhu, o heyecanı bir daha kazandıracak. Tarih boyunca bu hep böyle olmuştur. Ne zaman unutulmuşsa Acılar üzerine acılar yaşanmıştır. Ne zaman hatırlanmışsa o acılardan kurtulunmuştur. Allah aşkına şöyle bir de bu nazarla tarihe bakın. Bakın ridde olaylarını söyledim. Çıkış yolu peygamberin gösterdiği yol olmuştur o günkü Müslümanlara. Peygamber aleyhissalatü vesselamın Medine'sinde o peygamber şehrinde İki halife arka arkaya şehit edildi biliyorsunuz. Hazreti Ömer bir sabah namazında şehit edildi. Hazreti Osman Musaf'ın başında şehit edildi. Bunu yapanlar işi bitireceğiz. Artık Müslümanların sesi kısılacak diye düşündüler. Ama yine o günün Müslümanları en güzelin kendilerine söylediklerini hatırlayıp kendilerine bir yol buldular. Arkasından gelen olaylara bakın ümmet kerbelalar üzerine kerbelalar yaşadı. Moğol Tatar saldırıları oldu, Haçlı seferleri oldu, Çanakkale oldu, ne olduysa oldu. Bütün bu olanlara karşı ümmet her daim çıkış yolunu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerine yaslanarak buldu. Eğer bugün biz önümüzde bir duvar görüyorsak, bir sıkıntı çekiyorsak ki çekiyoruz bunu itiraf edelim. Ümmet şu anda büyük bir imtihan içerisinde yeniden bir kez daha kaynaklarımıza yönelerek değerlerimizle irtibatımızı sağlamlaştırarak bir kez daha köklerimizle irtibatımızı güçlendirerek bu sıkıntılı süreçten kurtulabiliriz. Aslında şu anda hadis yılı için söylenen şu feryat, şu tanıtım toplantısı bunun bir göstergesi, ufacık bir işareti istiyoruz ki en ufak bir katkı olsun bu ümmete ve bu manada önümüzdeki bu zor süreçte kendimize bir yol tayin edelim, edebilelim. Ve Allah Resulü'nün bize işaret ettiği o güzel ufukla o yola doğru yürüyelim, varabileceğimiz o güzel noktaya doğru da işi devam ettirelim. Mevla hepimize bu ufku, bu güzelliği nasip eylesin. Ama gelin görün ki benim aziz kardeşlerim, tarihi biraz bilen bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Hiç bu kadar değerlerimizle kavgalı bir hale düşmemiştik. O zorlu süreçlerde bile bu yok. Şu anda ümmetin başka başka da problemleri var. O problemlerinin en büyüklerinden bir tanesidir işte bugün konuşacağımız mesele. Bugün Müslümanlara hadis dediğiniz zaman, Müslüman onlar da bizim kardeşlerimiz, Müslüman olarak kendini tanımlıyor, biz de onu öyle kabul ediyoruz. Ama hadis dediğiniz zaman rengi değişiyor, farklı bir alerji oluşuyor. Başka başka sözler aktardığınız zaman tepki göstermeyen nice kardeşiniz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle bir söz söyledi dediğiniz zaman başka hallere düştüğünü görüyorsunuz niye biz bu kadar değerlerimizle kavgalı bir hale geldik neden biz sözün muhtevasına değil de sözün aslında başka yerlerine takılıp da bu manada alacağımız mesajı alma adına bir öncelliğimiz olmadan meseleye yaklaşıyoruz Derdimiz ne ki biz bu konuda bu hale geldik. Aslında bugün ümmetin geldiği şu süreci hatırladığınız zaman başta hadis olmak üzere İslam'ın değerleriyle aramızdaki irtibatın zayıflama nedenlerine ait de birçok şeyi ortaya koymuş olacaksınız. Ben sizi fazla yoracak değilim ama bazı şeyleri de bu vesileyle söylemezsem bu kürsünün hakkını vermemiş olurum. Bugün bu memleket özelinde bir değerlendirme yaparsak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine karşı beş farklı tavır görürsünüz. Bu beş tane farklı tavır, dördü menfi biri müsbet, bize aslında hadislere şu andaki yaklaşıma ait bir tabloyu nazarlarımıza vereceği gibi asıl olması gerekenin ne olduğu konusunda da bazı ipuçlarını yakalamamız adına önümüze bir imkan serecek. Nedir bu beş tane temel yaklaşım? Toptan reddedenler var. Toptan kabul edenler var. Kur'an'a arz edelim diyenler var. İstediğimizi alalım, istediğimizi terk edelim diyenler var. Dikkatlice ve hikmetlice nebevi mirasa yaklaşıp o mirastan istenilen oranda istifade etmeye çalışanlar var. Sonuncusu müsfet. İnşallah o ufuktayız. Ona varmak için zaten bunları konuşuyoruz. Toptan reddedenler var. Hadis mi? Çiz üstünü. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları söylememiştir. Allah Resulünden bize bu işler bu kadar doğru bir biçimde gelmemiştir. Kaldı ki elimizde Kur'an gibi bir mucize var. Kur'an varsa hadise ne gerek var? Kur'an varsa Kur'an bize yeter. Kur'an dışında başka bir şeye ihtiyacımız yok. Dolayısıyla kim Kur'an dışında bir şey söylüyorsa onu biz kabul etmeyiz. Onun üzerine çizeriz diyen bir yaklaşım var. Peki bunu söyleyenlere Kur'an'da doğrudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Konumunu ifade eden 150'ye yakın ayeti okuduğunuz zaman sen öyle diyorsun ama bak Kur'an böyle diyor dediğin zaman peki biz Kur'an'daki itaat ayetlerini ne yapacağız? ittiba ayetlerini ne yapacağız? İhtisam ayetlerini ne yapacağız diye sorduğunuz zaman Allah Resulü'nün görevlerini anlatan ayetleri biz ne yapacağız diye sorduğunuz zaman Resulullah'ın görevlerinden bahsediyor bu aziz kitap. Onun tebliğ diye bir görevi var, tebhin diye bir görevi var, talim diye bir görevi var, teskiye diye bir görevi var, davet diye bir görevi var. Bütün bu görevlerini ne yapacağız diye sorduğunuz zaman da tevilin canı sağ olsun. Öyle güzel teviller gelir ki ayetler havada uçuşur, o ayet o ayetin karşısına çıkar ve oradan hiçbir şey çıkmaz. Ne yazık ki şu anda böyle bir zümre var karşımızda. Ve bu zümre gençlerimizin heyecanlarını perişan ediyor. Akıllara şüpheler düşüyor. Şüphenin olduğu yerde İslam'a ait değerler korunamaz ve savunulamaz. Niye bugün biz İslam'a ait değerlerle aramızda fasıllar var? Bunun için bir üniversitede okuyan talebe dört elle... Allah'ın kendisine emanet ettiği Kur'an'a ve o Kur'an'ın en isabetli yorumu olan peygamberin mirasına yapışıp, kendi o mutluluğu yaşayıp, mahrum olanlara da duyurma adına gayret içerisinde olacağına ne yapıyor? Şüphelerle uğraşıyor, gençliğinin en güzel zamanını ve en güzel çağlarını sadece cidale tartışmaya mahkum ediyor. Bu zihniyette olanlara sorun İmam Bukhari, İmam Müslim zaten imamı da söylemeden isimler sadece söylenir. Birer ajan bazılarına göre haşa birer İslam'ın içine sokulmuş ve İslam'ı tahrif etmekle görevli olan ajanlar onların nazarında böyle. Ve hızını alamayanların bazıları sahabeye kadar bu işi götürür bu zihniyette olanların. Başta Ebu Hureyre olmak üzere özellikle hadis rivayet eden sahabilerin birçoğuyla problemi vardır. Onları da bu işin birer piyonu olarak haşa görürler ve bizi değerlerimizden koparma adına ellerinden geleni yapmaya çalışırlar. Şimdi ben bu zihniyette olan gençlerle bazen bir araya geliyorum. Bukhari'den bir hadis söyleyince burun kıvırıyor o genç. Diyorum ki o gence biraz latife biraz da mesaj var. Sana bir söz versem bu sözü gidip yarın arkadaşlarına Allah Resulü şöyle dedi ki diye nakletsen şu kadar sana hediye vereceğim, atiye vereceğim, para vereceğim yapar mısın? Hocam sen ne istiyorsun öyle şey olur mu? Ben nasıl kalkar Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için ona ait olmayan ve onun söylemediği bir sözü söylemiş olurum diyorum ki o gence senin elini öpeyim vallahi emin ol ki İmam Bukhari'nin takvası hem senden hem benden daha fazlaydı o insanlar kasti bir biçimde o kitaplara herhangi bir yanlış yazmadılar ama beşerdiler hiçbir beşer sözü Allah'ın kitabıyla eş değer değildir Burada parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Sözlerin en güzeli en güzelin sözleri. Şimdi bazı kardeşlerimiz hocam bu yanlış. Sözlerin en güzeli Allah'ın sözleridir. Evet sen doğrusun ama ben yanlış değilim. Ben de biliyorum onu. Ben onu sözlerin en güzelini söyleyen Allah Resulünden biliyorum. Sen hadislere bak göreceksin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Kelamullah olan Allah'ın kitabı için ahsenul hadis diyor. Sözlerin en güzeli diyor. Hayrul hadis diyor. Sözlerin en hayırlısı diyor. Astakul hadis diyor. Sözlerin en doğrusu diyor. Diyor ama onu diyen kendi sözlerinin değer ve kıymetini de bizim nazarlarımıza veriyor. Aslında sözlerin en güzeli derken biz... Allah'ın kelamını ayırıyoruz. Onunla hiçbir söz kıyas edilmez. Velev ki bu söz Allah Resulünün sözü bile olsa Kur'an ayrı, hadis ayrıdır. Aklı başında hiçbir mümin hadis eşittir Kur'an diyemez. Bu yanlış bir şeydir ve biz de aklımızı yitirmedik. Ne söylüyorsak aklımız başımızda söylüyoruz. Biz sözlerin en güzeli derken Beşer sözlerinin en güzeli diyoruz ve bu sözleri söyleyen en güzelinde en güzel olan usvetun hasene olan hatemen nebiyin olan rahmeten lil alemin olan hulukin azim olan alemlere rahmet gönderilen o elçinin sözleri olduğuna inanarak söylüyoruz. Dolayısıyla bunu da parantez içerisinde söyleyip parantezi kapatıyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim, toptan reddedenler için çok şey söylerim ama bu kadarıyla iktifa edeyim. Bir de karşısında toptan kabul edenler var. Aslında birincisi bir aşırılık. Her aşırılık karşısında yeni bir aşırılığın ortaya çıkmasına sebep olur. Biraz önce söylediğim toptan reddedenler tefrit çizgisi bir şeyi değerinden aşağıya düşürmenin adı tefrittir. Bir şeyi değerinden yukarıya taşımanın adı ise ifrattır. Bu ikisinin ortasında itidal durur. Zaten Allah Resulü sözlerin en güzeliyle her daim bize itidali söylemiştir. O itidalde toptan kabul de yok. Ne kastediyorum bununla? E, hadis külliyatımız koca bir külliyat. Bugün tek tek rivayetleri saysanız milyona çıkacak sayı, belki daha fazlasına ve bunu yapanlar beşer, beşer yaparken şaşabilir, bunu söylüyor. Her alimimiz bunu söylüyor. Dolayısıyla hiç kimse şu kitapta mutlak manada doğrular yazıyor, bu kitapta en ufak bir hata, eksi, kusur yoktur diyemiyor demez zaten. Bunu söylerken, bunu dile getirirken Karşı tarafa tepki olsun diye bazı yanlışları savunma adına belli reflekslere girmenin de bir anlamı yok. Şimdi yine parantez içerisinde bir şey söyleyeyim. Vallahi benim aziz kardeşlerim şu aziz dinin savunmaya da ihtiyacı yok. Keşke savunmaktan vazgeçsek de yaşamaya çalışsak. Biz savunmaya çok çalıştığımız için bazen yaşamayı terk ediyoruz. Yaşayacağımız yerde refleksimiz başka yerde işliyor ve bunu yaparken başkalarını yargılama adına başka şeyler devreye giriyor. Bu da işin ayrı bir arızası. Toptan kabul edenlere ne varsa buna bakmadan en ufak bu manada muhakkik ulemanın muhaddislerimizin tenkitlerini dikkate almadan her söylenen sözü dinin aslıymış gibi gören Tali meselelere ait şeyleri dinin asli mesele, meseleleri gibi taklim eden ve dini asli meselelerin üzerinden konuşan bir zümre de var karşımızda. Bu konuda da ben size çok şey söylerim de çok küçük bir örnek vereyim. Bakın İmam Aciluni isimli bir muhaddis alimimiz var. Bilenler bilir bu ismi. Allah kendisinden ebeden razı olsun. Keşfül Hafa isimli de muhteşem bir eseri var keşfül hafayı İmam acluni ne için yazdı biliyor musunuz halk içinde hadis diye dolaşan bazı rivayetlerin hadis olup olmadığını tespit etmek için yaptı toptan kabul eden zümrelere bakın adam hadisi söylüyor Altına keşful kafayı yapıştırıyor. Siz de zannediyorsunuz ki hadis sahih bir hadis. Aslında İmam Hacıluni o hadisin altına yazmış bu söz Allah Resulüne ait değil. Bu söz mevzu bir söz. Yalan yani Resulullah'a hiçbir şekilde me mensubiyeti, isnadı yok diyor. Oraya dikkat etmiyor. Sanki o sözü İmam Hacıluni hadis gibi nakletmiş gibi alıyor. Cemaate vaazlarda Yazılarında altına İmam Acroni yapıştırarak insanlara takdim ediyor. Böyle olması da asıl olanla aslında ortaya başka sorunların anlaşılması noktasında sıkıntılar çıkarıyor. Şimdi bu iki zümreye bakın. Toptan kabul edenler ve toptan reddedenler. Görüntüde birbirleriyle kavga halinde. O ona o ona laf yetiştirme derdinde. Ama işin tamamına baktığınız zaman iki zümre birbirini aslında destekliyor. İki zümre birbirini tetikliyor. İki zümre birbirini aslında hayat adına birbirlerine varlık noktasında kan noktasında bir şeyler telkin ediyor. Bu iki zümre burada. Bir üçüncü zümre daha var. O ney? Kur'an'ı arz edelim Şöyle bir mantık var bazı kardeşlerimizde sanki 1400 yıldır Kur'an yok yeni Kur'an nazil olmuş Kur'an'ı da en iyi anlayan biziz. E biz anladığımıza göre elimizdeki müktesabatı şu anda Kur'an anlayışımıza vurarak olanları alacağız olmayanları reddedeceğiz. Hiç kimse kimseyi kandırmasın 14 asırdır bu kitap nazil oldu. Allah bu yeryüzünü hiçbir zaman Müslümanlardan dur uzak eylemedi. Evet sıkıntılar yaşadık ama her daim yeryüzünde Allah'ın dinini Allah'ın istediği gibi yaşayanlar oldu. Dolayısıyla Kur'an'ı anlayanlar da oldu ve bizden daha da iyi anladılar. Anladıklarının en büyük işareti de ortaya koydukları miraslarıdır. Dolayısıyla masumane bir düşünceymiş gibi gelen bu düşünce temelsiz bir düşüncedir kusura bakmasınlar. Hiçbir geçerliliği yok bunun. Kur'an'ı arz edelim derken arz edilen şey Kur'an olmaktan çıkıyor. Kendi mealleri Kur'an'dan kendi anladıkları kendi anlayışları oluyor ve bu anlayış da her zaman için bizi selamete taşımıyor. Bunu yapanlara bir bakın elinde bir meal önünde kütübisitte yine Türkçe Türkçe tercümeleri ne yapıyorsun arkadaşım hadisleri Kur'an'a arz ediyorum. Şimdiye kadar ümmet hiç bunu yapmadı mı? Ümmetin mesela Kur'an'a arz diye bir derdi olmadı mı? Bakın bu sene işlenecek olan derslere dikkat edin. Bunun ne kadar canlı örnekleri var bizim ilim tarihimizde. Ve bu manada nasıl nasıl bedeller ödenerek neler yapıldığını göreceksiniz. Dolayısıyla Kur'an'a arz ediyoruz noktasındaki o yaldızlı cümle temeli olmayan bir cümledir. Böyle bir cümleyi söyleyip geçmiş İslam büyüklerine, alimlerimize, muhaddislerimize karşı bir yaklaşım en basit ifadesiyle vefasızlıktır. Daha da ötesi söylenebilir. Ve böyle bir yaklaşım bizi asla hakikate taşımayacaktır. Gelelim dördüncü yaklaşıma istediğimizi alırız, istediğimizi terk ederiz. Bu da çok yaygın. Ve bu sadece hadislere yapılan bir şey değil. Toptan bütün İslam'ın mesajlarına yapılan bir şey. Aziz kitabımız Kur'an'a da yapılan bir şey. Şöyle bir Müslümanlık anlayışı. Aramızda yayılıyor. Öyle bir İslam yaşayalım ki hiç konforumuzu bozmasın. Rahatımızı hiç kaçırmasın. Güzel güzel dinleyelim, okuyalım ama hayata müdahale etme noktasında bize bir şey demesin. Hayatlarımızı şekillendirmesin o aziz İslam'ın mesajları. Bu Kur'an'ın ayetleri, hadisler fark etmez ama hayatımıza... Çok fazla müdahale etmesin. Eğer bazı yerlerde de müdahale edecekse şuraya kadar yerlerde müdahale etsin. Mesela ticaretimize katı, karışmasın, yönetime karışmasın, şuraya karışmasın, buraya karışmasın bir mantık üzere gidiyor. Onun için bugün İslam ümmetinin hali böyle perişan bir vaziyette benim aziz kardeşlerim. Bakın acılarımızı ve dertlerimizi konuşmak durumundayız bu mecliste. Allah aşkına bugün 2 milyara yakın Müslüman var değil mi yeryüzünde? En fazla Müslümanlar içerisinde değil midir şu anda ahlaki zafiyetler? Neden başkalarında olduğu gibi bizde de var? Bizde olan da başkalarında daha az var. Hiç bunu sorguluyor muyuz? Niye mesela biz Allah'ın ayetlerini okuduğumuz zaman Birbirimize emri bil maruf ve nehi anil münker mükellefiyetinden dolayı bu işin hayatlarımıza yansıması noktasında bazı şeyleri söylemiyoruz. Bu konuda çok ciddi sıkıntılarımız var bizim. Yeri geldiği zaman eleştiriyoruz. Hatta kızıyoruz da Batı'ya Amerika'ya tamam kızalım onların suçları zaten başlarından aşkın. Ama bir de şunun muhasebesini yapalım. Şu anda adalet dediğiniz şey... Hırsızlık dediğiniz şey yolsuzluk dediğiniz şey adam kayırma soru çalma bilmem ne şu bu bütün bu ahlaki zafiyetler bizde mi daha fazla yoksa eleştirdiğimiz o batıda Avrupa'daki ülkelerde mi daha fazla bugün eğer İslam ülkeleri bu noktada sınıfta kalıyorsa bizim tekrardan dönüp meseleyi kitabına uydurmaktan vazgeçip kitabına uyma noktasında bir sorumluluğu konuşmak zorundayız. Eğer biz bu işi gerçek manada sorgulamazsak aziz İslam'ın mesajları bizi diriltmeyecek. Sadece ibadetlere hapsedilecek bir şeye dönüşecek. Bundan Allah da memnun değil, razı değil. O İslam'ı bize ulaştıran peygamber de bundan razı ve memnun değil. Bunu bir kere çok iyi anlayalım. O halde benim aziz kardeşlerim, İşimize geleni değil işlerimizi düzeltecek beyanları alalım. İşimizi ne düzeltecekse ne bizim adam adımlarımıza ayar verecekse ne bizi gerçek manada adam edecekse onlara ait mesajları alalım ki gerçek manada peygamberin mirasına sahip çıkma sorumluluğumuzu yerine getirmiş olalım. Gelelim beşinci yaklaşıma. Müsbet olan o, övülende o, duamı yeniliyorum. Allah bizi o beşinci zümreden eylesin. Dikkatlice ve hikmetlice Allah Resulü'nün beyanlarına sarılan ve onları anlamaya çalışan. Dikkati var, dikkati var. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin el hakim olan Allah tarafından gönderildiğini unutmaz. resul Ekrem diyoruz bakın. Ekrem sıfatı onu bize tasvir eden önemli sıfatlardan birisidir. Onun attığı her adımın bir hikmeti olduğunun bilincinde yürür. Söylediği sözde, sükutunda, her şeyinde bir hikmet var diye yaklaşır meseleye. O meseleden daha fazla istifade etme noktasında da gayret içerisinde olur. İnşallah o ufka varma adına bir gayretimiz olsun. Aziz kardeşlerim, bir soruya daha sizin adınıza cevap vermek istiyorum. Neden birilerinin hadis ve sünnet konusunda rahatsızlığı var? Yani Aleyhselatü vesselam efendimizin bu beyanlarının olması onları niye rahatsız eder? Bunun nedir bir sebebi olmalı ki bazıları bunu kendilerine meslek olarak edinmişler. Bunun birçok sebebi var. Mesela aslında hadisin ve sünnetin Unutmayın sünnetin belgesidir hadis. Teknik detaylarla sizi yormayacağım bu akşam. Ama bu kadarını sadece söyleyeyim. Sünnetin belgesidir hadis. Bu sünnet ve hadis onun belgesi olan hadis. Bunun olması birilerini niçin rahatsız ediyor? Bu soruyu sorduğumuz zaman aslında meselenin cevabı adına birkaç husus yakalayabiliyoruz. Ben... Birilerini burada itham edecek değilim. Ama resmin bütününde de şu hakikati dillendirmek zorundayım. Bugün bir şer cephesi var. Şer çetesi var. Bir şer cephesi var. Bu cephenin amacı da Müslümanların kimliklerinden koparıp Müslümanların olması gereken şahsiyetlerinin ötesinde başka bir şahsiyetle Kimliksiz bir biçimde dünyada varlıklarını devam ettirebilmeleri. Eğer siz bazı iddialarınızdan, ideallerinizden özellikle de İslam'ın hayata müdahale eden ayağından vazgeçerseniz sizden daha güzel Müslüman yok. Dünyanın en güzel Müslümanı siz olursunuz. Yeter ki hayattaki iddialarınızdan vazgeçin. Ama eğer hayata ait söz söylemeye başladığınız zaman ben hayatın sahibiyim diyen şer cephesini rahatsız ediyorsunuz, onları huzursuz ediyorsunuz. İşte huzursuz olan o şerçebesi çok iyi biliyor. Aslında sünnet dediğiniz şey Müslümanın kimliğidir. Kopardığınız her bir sünnet Müslümanın bir kimliğini koparıyor. Kopardığınız her bir sünnet aslında sadece peygambere ait bir mirasın uzaklaşması anlamına gelmiyor. O Müslümanın Müslüman kimliğiyle hayatta durmasına engel oluyor. Öyle olduğu için de peygamberi susturmayı kendilerine vazife bilen, bir şer cephesi var bir de bu şer cephesinin yaldızlı sözlerine kanan kardeşlerimiz var onlar bizim kardeşlerimiz bugün konuşmamda parantez çok açtım bir parantez daha açayım şimdi onların o yaldızlı sözlerine aldanan gençler o gençler onların sözlerine kanıp gidiyorlar da suç gençler de var da bizde yok mu? Dönüp biz de biz kendimizi sorgulayalım. Allah aşkına 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır tutturmuşuz bir vaaz dili, o vaaz dili üzerinden konuşuyoruz gençlerle. İslam'a ait değerler sıralamamız doğru dürüst yok bizim. Bugün gençlerin dünyasını anlamadan konuşuyoruz. Sadece beylik laflar söylüyoruz, hamasete ait şeyler söylüyoruz. Olan yangının tam anlamıyla farkında değiliz, farkında olmadan konuşuyoruz. İman yok ortada, iman gitmiş, biz başka başka şeyleri konuşuyoruz. Biz önce imanı, arkasından ibadeti, arkasından muamelata ait şeyleri konuşmamız gerekirken imanı konuşmuyoruz, onuncu, 10. yüzüncü sıradaki şeyi konuşuyoruz. O gencin dünyasında var olan şüpheleri daha da arttırıyoruz, daha da fazlalaştırıyoruz. E biz orayı boş bıraktığımız zaman bazıları beylik sözlerle, yaldızlı sözlerle, güzel güzel sloganlarla orayı dolduruyor ve genç diyor ki evet bak ne mantıklı konuşuyor, doğru konuşuyor deyip aslında o şü şüphe girdabına kendisini teslim ediyor. Dolayısıyla burada bizim büyük bir sorumluluğumuz var. Onu hatırlatıp parantezi kapatıyorum. Şimdi benim aziz kardeşlerim. Sünnet konusundaki bu zafiyetimiz hayatlarımıza farklı farklı etki ediyor. Şunu her Müslüman olarak iyice anlamamız gerekir. Sünnet demek bereket demektir. Sünnet demek Allah Resulü'nün hayat tarzı demektir. Sünnet demek... İtidal demektir. Sünnet demek istikamet demektir. Sünnet demek istikrar demektir. Sünnet demek hayat demektir. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizi hayat veren mesajlara çağırıyor. Bizi hayallere çağırmıyor. Bizi nostaljiye çağırmıyor. Bizi hayata çağırıyor. Hayatın içerisinde hayat veren şeylere çağırıyor. Hiç kimse bizi Hayattan koparacak şeylere çağırmasın. Her kim bizi hayatın dışına itmeye çalışıyorsa en başta o sünneti anlamamış bir ruhla konuşuyor. Çünkü sünnet dediğiniz şey hayatı şekillendiren peygamber mirasıdır. Öyleyse eğer benim güzel kardeşlerim bizim bir kez daha dönüp şu soruya cevap bulmamız lazım. Hadis-i şerifler. Bir Müslüman için ne anlam ihtiva eder? Dedim ya teknik ifadelere girmeyeceğim. Ama şu kadarını söyleyeyim. Hadis dediğiniz o peygamberin kutlu sözü nedir biliyor musunuz? Allah'ın kelamı olan Kur'an'ın hayatta nasıl yaşanacağının en güzel vesikasıdır. Hadis dediğiniz peygamber mesajları nedir biliyor musunuz? Konuşan ve yaşayan Kur'an olan Allah Resulü'nün en güzel örneklik adına ortaya attığı, koyduğu en güzel numunelerdir. Hadis-i şerif dediğiniz zaman ne demiş oluyorsunuz biliyor musunuz? Allah bizim kulluğumuzdan nasıl razı ve memnun olur? Onun kodlarını peygamberin lisanıyla öğrendiğiniz en temel ilkelerdir. Hadis dediğiniz zaman ne diyorsunuz biliyor musunuz? Müslümanca yaşamak. Müslümanca düşünmek, Müslümanca hal ve hareketi şekillendirmek ne demek? Bunun belgelerini, bunun onaylarını alemlere rahmet olarak gönderilen kutlu nebiden almak demektir. Öyleyse eğer bizim her zamankinden daha fazla Aleyhselat ve selam efendimizin o güzel sözlerine ihtiyacımız var. Gelin bu yılı bir vesile edinelim. Şöyle hadisi şeriflerle gerçek manada bir daha hayat bulalım. Hayatlarımızı yeniden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bize miras olarak bıraktığı o miras çerçevesinde gözden geçirelim. Bir kez daha yeniden Allah Resulü'nün rehberliliğine ittiba edelim, itisam edelim. Onun bize getirdiklerine dört elle sarılalım ki... Dalalet girdaplarına sürüklenmeyelim. Allah hepimizi inşallah o ufka bir an önce vardırmış olsun. Benim güzel kardeşlerim sözlerimi toparlıyorum ama toparlarken de bir şeye sizi yine götürmek istiyorum. Bu projede burada yapılan çalışmalarda elbette ki bir Müslüman olarak biz de bazı şeyleri hedefliyoruz. Ben o hedeflediğim, Hedeflerden üç tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. Ne hedefliyoruz bu yıl, bu hadis yılı kapsamında? Birinci hedeflediğim şey şu. Biraz önce tanıtım filminde, hadis yılının tanıtım filminde sonda gelen bir hadis vardı. Kimi yüzlerin kararacağı, kimi yüzlerin ise aydınlanacağı o günde yüzü aydınlık bir biçimde, Allah Resulü'nün ondan sonra da Rabbimizin huzuruna yürümek. Her Müslümanın en büyük idalidir değil mi bu? Allah o gün kimsenin yüzünü karartmasın. Ama bunu söyleyen yolu da gösteriyor bize. Yol nedir? Eğer sen Allah Resulü'nden bir hadis duyarsan o gün duymaktı bugün hem duymak hem okumak. Allah Resulü'nden bir hadis duyarsan okursan onu iyice anlarsan bellersen sonra da ızdırap haline getirir bunu başkalarına da ulaştırma adına bir gayrete girişirsen Resulullah'ın duası var senin arkanda Allah o gencin yüzünü aydınlatsın diyor alemleri aydınlatan o kutlu elçi ben hedefliyorum ve temenni ediyorum ki o duaya inşallah biz de dahil olalım Allah hepimizi dahil eylesin İkinci hedeflediğim şey de şu. Diyor ki sözün yegane sultanı olan aleyhissalatü vesselam efendimiz. Ümmetimin fesada düştüğü bir zaman diliminde her kim benim sünnetime sarılırsa ona bir şehit sevabı vardır. Bazı hadislerde yüz şehit sevabı vardır. Ümmetin fesada düştüğü zaman dilimleri Allah aşkına şu günlerden daha fazla ümmet fesada düşmüş müdür şu anda fesada düşülmüş zamanları yaşıyoruz böyle bir zaman dilimi içerisindeyiz ama yol gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle bir zaman diliminde kim benim sünnetime sünnetlerinden hatta birine sarılırsa şehit sevabı diyor. Böyle bir pazar böyle bir müjde var ben de bunu hedefliyorum istiyorum ki size de bunu söylemiş olayım hedeflerimizi bir de bu çerçeveden Allah Resulü'nün önümüze koyduğu bu çizelgeye bu hedefe varma adına bir gayrete dönüşsün diye yeniden güncelleme ve gayrete gelme noktasında bir şeye vesile olsun. Üçüncü de nedir biliyor musunuz? Bir selam veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O selam kime biliyor musunuz? Yaşadığı her dönemin garipleri olanlara. O gariplere selam olsun diyor. Allah o garipleri ali etsin diyor. Ve sahabe soruyor ya Resulallah kimdir o garipler? Şimdi biz garip deyince şöyle bir şey zannediyoruz. Garip, zavallı. Elinden bir şey gelmez, boynu bükük, gelen vurur, giden vurur. Elinden ekmeğini alır, ses çıkarmaz. Yüzünde bir tokat yerse, sağından yediyse solunu çevirir. Bu değil, bunun adı zillet. Bu gariplik değil. Allah Resulü gariplere selam olsun. O garipler deyince sonrasında gariplerin kim olduğunu da söylüyor. Kimmiş garipler? Garipler onlardır ki... İnsanların ifsat ettikleri zamanda ıslah için uğraşırlar. Demek ki garip olmak eli kolu bağlayıp oturmak değil. Zaten böyle bir zilleti bu din bu aziz din asla bize söylemez. Bizim dinimiz el aziz olan Allah'tan bize gelmiş bir dindir. Ne olur. Artık Müslümanların böyle pısırık, boynu bükük, zavallı böyle bir halden kendilerini kurtarmaları lazım. Bu din değil. Böyle birileriyle karşılaşıyor Hazreti Ömer. Bakıyor ki böyle boyunlarını bükmüşler. iki büklüm geziyorlar. Konuşunca sessiz sessiz konuşuyorlar. Gelip mescide bir kenara oturmuşlar. İşleri güçleri ibadet etmek, dua etmek. Soruyor diyor kim bunlar? Diyor ki birileri ey emir-el müminin. Bunlar Yemen'den gelen mütevekkiller Allah'a tevekkül edenler tamam güzel peki bunların yemeleri içmeleri nasıl oluyor bunlar demek ki böyle akşama kadar mescitte oturuyorlar nasıl yeme içmelerini devam ettiriyorlar ey Allah Resulü'nün halifesi birileri getiriyor birileri onlara ikram ediyor ne diyor biliyor musunuz İslam'ın Faruk'u o yüce olan insan? Bunlar mütevekkil değil müekkil bunlar yiyici böyle tevekkül yok İslam'da böyle bir anlayış da yok İslam'da biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. O bize dedi ki güçlü kuvvetli mümin Allah katında zayıf müminden daha hayırlıdır bunu önümüze koyan bir peygambere biz iman ettik ve bir Müslüman yürüdüğü yolları titretir. Konuştuğu zaman kükreyerek konuşur. Ne söyleyecekse sözü anlaşılır kılarak konuşur. Öyle boynunu bükerek zavallılık rolleriyle İslam'a ait şeyler temsil edilmez diyerek Ömer ufku ki ufuk nebevi ufuktur. O ufka ait bize şeyleri söylüyor. İşte burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Gariplere selam olsun diyerek söylediği ve garipleri bizim önümüzde resmettiği o güzel tablodan biz bunu öğreniyoruz ve bunu görüyoruz. Aziz kardeşlerim sözü uzatacak değilim ve bitiriyorum ama bitirirken de Enes bin Malik ile bitirmek istiyorum. Diyor ki Suffa Mektebi'nin o güzel talebesi Suffa Mektebi'nde 70 tane delikanlı vardı. Biz o delikanlılara kurra derdik. O kurralar gece Medine'de Allah Resulü'nün arkasında yassı namazını kıldıktan sonra Medine'deki mahallelere dağılırlardı. Ulaşabildikleri insanlara ulaşırlardı. Onlardan birer tane ders halkası kurarlardı. Gittikleri evlerde ve yerlerde. Ve o ders halkalarında... Allah'ın kitabını peygamberin sünnetini orada anlatırlardı. Onlar bu işi devam ettirir sonra bazen vakit girerse onlara namaz kıldırır. Ama ertesi gün yine işlerinin başına eğer suffada sadece talebelerse ilimlerinin başına döner gelirlerdi. Ben de istiyorum ki bu çağın suffa muallimleri suffa talebeleri bu Enes bir Malik'in bize gösterdiği ufkun gereğini yerine getirsinler. Ne olur artık ona buna laf yetiştirmekten kendimizi kurtaralım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o kutlu sözleriyle tanışalım. Tanıştırmak için de elimizden ne geliyorsa onu yapalım. Evlerimiz, camilerimiz, vakıflarımız, derneklerimiz her neresi neredeysek bu oluşturalım suffa meclisleri, suffa halkaları. Orada Enes bin Malik'in işaret ettiği o çağın suffa muallimlerinden yani kurra dedikleri o güzel insanlardan biri olalım. Biri olalım ki biraz önce size söylediğim o hedeflediğimiz menzile doğru varmış olalım. Allah hepimize bu ufku nasip eylesin. Cenab-ı Hak Muharremimizden, Hicri başımızdan. Hayırlar bizlere ulaştırsın gerçek manada şu günleri bizim dünyamıza farklı mesajlarla taşıyabilecek güzellikler oluştursun Allah yeniden bu ümmete bir daha kerbelalar yaşatmasın bugün Hüseyin'in arkasına saklanarak yezitlik yapanlardan bizi kurtarsın. Allah gerçek manada Hüseyin'in çizgisi ki o çizgi Resulullah'ın çizgisidir o çizgiyi hakkıyla anlamayı bizlere nasip etsin sonuna kadar da bizi o çizginin mensubu kılsın Allah bu aziz dini kendisine geçim kapısı edenlerden bizi etmesin bizi sadece ve sadece bu dinin hadimi olarak kabul eylesin onun kutlu sözlerini doğru anlayıp yaşama noktasında azmimizi, gayretimizi, çabamızı Rabbimiz arttırsın. Onun yüzüne, peygamberin yüzüne bakacak yüzlerin sahibi olarak bizi huzuruna alsın. Sahabenin bizlere emanet ettiği o güzel sancağı, daha ötelere taşıma adına azmimizi, çabamızı, gayretimizi arttırsın. Bizi yataklara, sadece alışverişe, ticarete, dünyalığa, memkiye, makama, kasaya, nisaya mahkum olanlardan etmesin. Sonuna kadar bizi Kur'an'ın yolunda, sünnetin yolunda daim eylesin. Onun sancağının altında bizi cem eylesin. Peygamberin sancağını Hakkıyla taşıma liyakatini, ehliyetini bizlere nasip eylesin. O peygamberin şanına yakışır bir biçimde bu çağın gerçek manada şahitleri olma adına azmimizi ve çabamızı arttırmış olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum, dua ediyorum. Sizden de bu çalışmanın hayırlarla yürümesi için dua bekliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun, Allah daha güzel yerlerde bizleri bir araya getirsin, Allah'a emanet olun, geceniz mübarek olsun.